Bölüm 187 Namazların fazileti Kitaptan sana vahyedileni oku ve insanlara ulaştır. Namazında dikkatli ve devamlı ol. Çünkü namaz insanı çirkin işlerden, vahye ve ona teslim olan akla aykırı her türlü şeyden alıkoyar. Allah'ı gündemde tutmak, elbette en büyük ibadettir. Allah, ne işlerseniz hepsini bilir. 29- Ankebut 45 Hadis 1042 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi. Birinizin kapısı önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı, ne dersiniz? Sahabiler, kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, beş vakit namaz,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 ve her gün içinde beş sefer yıkandığı, suyu bol bir ırmak gibidir. Hadis 1044 i̇bn Mesuttan, Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, adamın biri, yabancı bir kadını öpüvermiş, sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, durumu haber vermişti. Bunun üzerine, Gündüzün başı ve sonu ile, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Ayet-i nazil oldu. 11 Hud 114 O adam, bu ayet yalnızca bana mı mahsustur ya Resûlallah, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ümmetimin tamamı içindir.'' buyurdular. Hadis 1045 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahlar işlenmedikçe, kılınan beş vakit namaz arası ile İki cuma arasında işlenilen küçük günahlara keffârettir. Kılınan beş vakit namaz, iki namaz vakti arasındaki ve kılınan cuma namazı, iki cuma arasındaki işlenilen küçük günahlara keffârettir. Hadis 1046 Osman İbni Affan'ın, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, şöyle buyururken duyduğu rivayet edilmiştir. Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde, güzelce abdest alır, huşu içinde, rüku ve secdelerini de tam yaparak, namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz, o güne kadar işlediği tüm günahlarına kefaret olur. Bu, her zaman için böyledir.